1861, numaralı konu, Miktat bin Esved'in ummadığı yerden para bulması, evet, halk açlıktan öyle bir hale geldi ki, üç günde bir defa geceleyin Defi Hacet için giderdi, gidenler devenin fışkısı kadar bir fışkı bırakırlardı, bir gün Miktat Defi Hacet içini çıktı ve Baki mezarlığının yanındaki Hacebe denilen yere vardı, Defi Hacet için bir harabeye girdi, o bu durumdayken bakın ki, bir fare deliğinden bir dinar, altın, çıkardı, böylece o birer birer altınları çıkardı, Tam 17 altın oldu, Miktad o altınları alıp Resulullah'a geldi, durumu arz etti, Peygamber, sen elini deliye soktun mu, dedi, Miktad, hayır, ey Allah'ın Resulü, dedi, Hazreti Peygamber, o halde sana zekat düşmez, Allah onlara bereket versin, dedi, daha o dinarlar bitmeden, evimizde gümüş para ile dolu çuvallar gördüm.